Merhaba, Doğada gezegenin geleceğini ilgilendiren iklim görüşmeleri sürüyor. Çin ve Avrupa Birliği temsilcileri, 48 en az gelişmiş ülke temsilcileri bir araya gelerek, Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri ilgili beklentileriyle ilgili bir araya geldiler. Yardım ve sera gazı azaltımı konusunda bir beklentileri olmadığını belirten temsilcilerden Çin, 2020 yılından önce gelişmekte olan ülkelerden fosil yakıt salımlarındaki büyümenin durdurulması fikrini dışladı. Avrupa Birliği İklim Komisyonundan Connie Hedegaard, ise Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin fakir ülkelere yardım konusundaki planları ile ilgili detay veremeyeceğini kaydetti. İklim hedeflerine varmada ayak direyen ülkelerden olan Çin, Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'yı değişikliğinin ele alınması konusunda motivasyon eksikliği ve daha güçlü sera gazı salım azaltma hedefleri konusundaki isteksizlikleri nedeniyle eleştirdi. Çin'in baş müzakerecisi Su Wei Yaptığı açıklamada Avrupa Birliği 2020'ye kadar 1990'daki seviyenin %20 altına inme hedefini değiştirmeye henüz hazır değil. Aslında Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi zaten %20 hedefine yaklaşmış durumda. Eğer bu hedefi kabul edersek Avrupa Birliği'nin 2020'den 8 yıl önce hedefe ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Bu bizi endişelendiren bir durum diyor. Doha'da masumiyetini ilan eden ancak pek de inandırıcı olmayanlar arasında Kyoto ve devamı için kılını kıpırdatmayan Amerika Birleşik Devletleri de var. Doha iklim görüşmelerine katılan ABD Amerika Birleşik Devletleri müzakerecisi Jonathan Pershing ise ülkesinin iklim değişikliği mücadelesinde çok büyük çaba sarf ettiği görüşünde. Diğer ülkelerden Washington'ın Bush hükümetinin Kyoto Protokolü'nü Yani sere gazı salımlarını kısıtlayan anlaşmayı terk etmesinden bu yana iklim görüşmelerini sekteye uğratmakla suçlarken kendi delegeleri Amerika'nın daha fazla krediyi hak ettiğini savundu. Pershing, Obama hükümetinin fakir ülkelerin iklim finansmanı ile ilgili ve araba ve kamyonlarda kullanılan petrol kullanımını azaltmak gibi büyük ölçekli yardımları olduğunu söyleyerek daha fazlasının yapılması gerekiyorsa tüm ülkeler ve biz ısınan dünyanın vereceği hasarlara karşılık başarılı olmak istiyorsak şayet daha fazlasını yapmak istiyoruz. Dedi. Öte yandan Kyoto protokolü karbon emisyonlarında herhangi bir fark yarattı mı sorusunun cevabı ise tam bir hayal kırıklığı. Kyoto'nun ilk aşaması yani karbon emisyonu kısıtlamasında uluslararası bağlayıcılığı olan tek anlaşma karbon salımını yavaşlatmayı başaramadı. Kyoto Protokolü altında Amerika Birleşik Devletleri hariç gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımlarını azaltma ya da durdurma hedeflerini kabul ettiler. Bazıları emisyonlarını belli oranda artırma izni alırken bazıları da ciddi oranda kesintiye gitmek zorundaydı. Ortalama hedef 2012'deki oranın 1 1990'a oranla %5 kesintiye ulaşabilmekte ancak çıkan tabloya baktığımızda salımların toplam oranı Kyoto protokolüne taraf olmuş ülkelerde azalmış durumda ve başarı oranı başarısız olan ülkelere kıyasla daha düşük. Ancak yine de başta Çin olmak üzere ortaya çıkan ekonomilerde salımların büyük oranda arttığı ise ortada. Bakalım iklim değişimleri değişikliği konusundaki görüşmeler sürüyor ama dünya hala belirli ve güçlü kararları almakta zorlanıyor. Greenpeace'in sürdürdüğü Detox kampanyası ise yüzbinlerce insanın talepleriyle sonuç verdi ve Zara, ürünlerinden zehirli kimyasalları arındıracağını açıkladı. Dünyanın en büyük moda zinciri Zara, ana kuruluşu Inditex aracılığıyla Greenpeace'in kampanyasına yanıt verdi ve 2020 yılına kadar tüm ürünleri ve tedarik zincirinden zehirli kimyasalları arındırmayı kabul etti. Inditex'in verdiği taahhüde göre firma 20 tedarikçisinden 2013 Mart ayına dek 100 tedarikçisinden de 2013 sonuna dek tüm atık raporlarını açıklamasını talep edecek. Greenpeace 20 Kasım'da Zehirli giysiler 2 raporunu yayınlamış ve dünyaca ünlü firmalardan tüm ürünlerinden ve tedarik zincirinden zehirli kimyasalları arındırmalarını talep etmişti. Kampanyada bugüne dek 300 binden fazla imza toplandı. Facebook ve Twitter üzerinden 10 binlerce insan talebini zara iletti. Ve tüm dünyada 700'ün üzerinde Greenpeace gönüllüsü Zara mağazaları önünde Eş zamanlı eylemler yaptı. Greenpeace Detox kampanyasını ilk 2011 yılında duyurduğundan beri 8 firma ürünlerinden zehirli kimyasalları arındırma sözü verdi. İngiliz petrol devi BP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetle yeni anlaşmalar yapmasının bir süre için askıya alındığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Dairesi'nden yani EPA'den yapılan açıklamada bu kararın BP'nin ticari dürüstlük konusundaki eksikliği nedeniyle alındı belirtildi. Ne kadar süreceği belirsiz olan yasak, BP'nin 2010'da Meksika Körfezi'nde neden olduğu petrol faciasından ötürü bu ayın başında aldığı rekor para cezasını takiben geldi. 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi açıklarındaki Deepwater Horizon petrol sondaj kulesinde meydana gelen petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketinden dolayı BP cezaya çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu son karardan sonra BP'den yapılan açıklamada şirketin bu olay sonrasında 1.4 milyar dolar tutarında harcama yaptığı belirtildi. Hem BP hem de EPA yetkilileri yani çevre ajansı yetkilileri geçici yasağın bugüne kadarki anlaşmaları kapsamadığını açıkladı. Daha ne kadar petrol çıkarmaya devam edeceğiz? Gezegenimiz evden giderken herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.